Rahim Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret gideriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmırsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı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 Allah hepimize hayır versin. Cennete girecek amel işlemeyi ve Allah Azze ve Celle'nin sevdiği huy ve hareketleri işleyen insanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle kimi yüzlerin ağaracağı kimi yüzlerin de kararacağı bir günde yüzleri ağaran samimi insanlardan eylesin. Aralarına aldıklarını ıslah eden Onlara hayır öğreten, şerden sakındıran samimi topluluklardan eylesin bizlere. Kardeşlerim bugün sizlere kısa bir nasihat edeceğim. Çok fazla, biliyorsunuz zaten sizleri sıkmıyorum. Kısa kısa sohbetlerim oluyor. Bugünse sizlere bir hadisin üzerinde durarak e, alınması gereken bazı dersleri hatırlatmaya çalışacağım. Helalı ve haramı nefsin tabiatını ve eğlenme hakkını açıklayan Allah'a hamdolsun. Kardeşlerim hepimize nasihatım Allah'tan hakkıyla korkmaktır. Allah hepinize sonunu düşünmeyi nasip etsin. Allah hepimize hangi amelleri işledin bir bakın veya dünya sizi aldatıyor mu, aldatmıyor mu bunun muhasebesini yapan samimi kullardan eylesin Rabbim bizi. Biliyorsunuz dünya hayatı bir aldatmadan bir metadan başka bir şey değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle ey iman edenler Allah'tan ona yaraşır şekilde hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak can verin diyor. Rabbim bu emre kulak veren ve ruhunu Müslüman olarak teslim edenlerden eylesin. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın söylediği çok güzel bir söz var. Ama ne hikmettir. Sözleri tutulmayınca kim olursa olsun havada kalır. Tabii ki Allah'ın da Resul'un da bütün sözleri güzeldir ama bunların yanında çok önemli tavsiyeleri vardır. Bunlardan bir tanesi önemli. Değil, sonra şey yaparız. İki ee, iki şey vardır diyor. Bunları kaybetmedikçe hadri kıymetini bilmezsin diyor. Bunlardan birisi sağlık. İkincisi ise boşa geçirilen zamandır. Diyor. Kardeşlerim bugün yani yaşamış olduğumuz şu toplumda tatil mevsimi dediğimiz bir mevsime girdik. Doğru mu? Yani okullar tatil oldu. Okullar tatil oldu derken çocuklarımız okula gidiyordu. Okul kapandı. Karnı ağzılar Boş. Ne yapalım? Aman evde dururlarsa bir şey çıkarırlar. Hemen bir açın. Yani camide işte Kur'an öğreten birine gönderelim. Aman gittiği yeri bilelim en azından yerini bilelim demeyelim. Ne yapalım? Tatil nedir? Boş vakit nedir? Bunun üzerinde biraz duralım kardeşlerim. Eğlence ve eğlence anlayışı boş vakit boş vaktin sıkıntısı nedir? Bunların üzerinde duralım. Allah kendisinden razı olsun. İmam-ı Şafi diyor ki, ey delikanlı diyor, vaktim varken ilim et diyor. Bir gün şeyh olursun da ilim edecek zaman bulamazsın diyor. İmam-ı Şafi bu nasihatı tutmuş mu? Tutmuş. Sözlerine bakıyorsunuz. Bugün diyor birisi çıksa, bana bir soru sorsa ben de bilmesem de onu araştırsam diyor. Gidip de araştırsam diyor o meseleyi. Bakın birine yaptığı nasihati kendisi ne yapmış? Tutmuş, okumuş, ilim etmiş ve birisi bugün bana bir soru sorsa da ben bunu bilmesem de araştıracak bir şey bulsam diyor. Yani o kadar ilimle meşgul olmuş. Okuyacak şeyleri ne yapıyor? Şaşırıyor. Kardeşlerim gelin Hanzala el-Useyd'i hadisini bir okuyalım. İslam'ın yüceliğini, üstün metodu karşısında gözlerimiz şöyle bir kalmasın. Bakın Hanzala, Allah kendisinden razı olsun. Hanzala kimdir? Sahabeler. El-Useyd'i sahabe. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisine giren, Ebu Bekir'in yanından ayrılmayan nadide Çiçek, sahabelerden bir tanesi. Allah ondan razı olsun. Ahirette cümlemizi onunla Aşrı eylemeyi nasip etsin Rabbimize. Hanzala her gününün hatta bütün hayatının imanın en üstün düzeyinde en mükemmel bir şekilde geçmesine çalışan bir nesindendir. Yani o altın silsilede gelen asrı saadet dediğimiz o silsileden geçen birisi. Bakın kardeşlerim eşiyle şakalaşmanın çocuğuyla eğlenmenin onlarla gülüşmenin, onunla oynamanın kulluğa ve Allah Azze ve Celle'ye mutlak olarak teslim olduğunu olmaya ters düştüğünü zannederek kime geliyor? Ebu Bekir'e geliyor. Ey Ebu Bekir, Havzala münafık oldu. Ne oldu ki diyor. Vallahi diyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisine gittiğimizde biz dünyayı ve içindeyeklerini unutuyoruz. Yani eşimizi, çocuğumuzu, malımızı her şeyi unutuyoruz. O meclise gittiğimizde. Ama oradan evimize geliyoruz. Fakat bu sefer de orayı unutuyoruz. Eşimizden oynaşıyoruz, çocuğumuzdan oynaşıyoruz, malımızdan uğraşıyoruz. Ebu Bekir nasıl bilirsiniz? Allah, Allah Resulü'nden sonra en hayırlı biriz. <gülüyor> Allah Azze ve Celle'nin cehennemden azat ettiği, atik dediği birisi. Ve müşrikler dahi haber getirdiğinde senin bak arkadaşın böyle demiş dediğinde müşrikler bakın Yahudiler haber getirdiğinde o ne diyorsa doğrudur diyen bir sahabe ne diyor? Vallahi diyor Ebu Bekir'in nefsi de münafık oldu diyor. Bakın o da aynı duruma düşüyor. Çünkü o da insan o da fıtri hasretlerde sahabe o gün anlayamadığı bir meseleyi ne yapardı? Gel bunu bir Allah Resulü'ne bir soralım. Ve Allah Resulü'nün Aleyhi ve sellem'in yanına geliyorlar. Ey Allah'ın Resulü biz münafık olduk. Giriş cümle bu. Ne oldu ki diyor neden böyle bir cümleyle giriş yapıyor aleyhissalatü vesselam ikisini de tanıyor ikisinin de münafık olmadığını biliyor ama ortada kendi nefisleriyle anlayışlarıyla bir şeyi anlamışlar yanlış anlamışlar o anladıklarını soruyor ne oldu ki diyor ve olayı anlatıyorlar ey Allah'ın Resulü bizler senin meclisinde tevhidi, imanı ahireti düşündüğümüzde dünyayı unutuyoruz ama eve gittiğimizde ise burada bir şey kalmıyor. Burayı unutuyoruz. Yani onlarla eğleniyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz, vaktimizi geçiriyoruz. Allah Resulü ve Vesselam bu sizin anladığınız gibi değil diyor. Eğer sizler benim yanımda olduğunuz gibi her yerde hareket etseniz melekler sizinle ne yapardı? Musafaha eder. Her yerde sizleri ne yapardı? gölgelendirir diyor. Bu sizin anladığınız gibi değil. Demek ki öyle biliyor Yani her yerde aynı ne yapılabiliyor? Yapılabiliyor. Bakın onlar bu meseleyi ne yapıyor? Sorguluyorlar kardeşlerim. Bunu İmam Müslüm sahih bir şekilde nakletmiştir. Yapılan şeyleri dönüşümlü olarak yapmak yorgunluğu ve bıkkındığı ne yapar? Götürür. Canlılık verir. Çalışmak için güç verir. Enerjiyi ve üretimi artırır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü Müslümanın gününü oyun ve eğlenceyle geçirmesi vaktini anlamsız ve saçma şeylerle ya da şehvetini uyandıran açık saçık şeylerle bakarak geçirmesi anlamında değildir. Yani senin eşinle çocuğunla vaktini geçirmek münafıklıktır değildir diyor ama senin de vaktini çatır gibi sabahtan akşama kadar oyun oynama. Mesela bugün bizler maç yapmaya haram diyebilir miyiz? Bilardo'ya veyahut herhangi bir oyuna diyemeyiz. Ama şunu diyebiliriz, bir Müslüman vaktini ne yapmalı? Güzel değerlendirmeli. Ama insan hep aynı e, ayarda gittiği zaman ne yapacaktır? Yorulacaktır. Şöyle düşünün, hepimiz işten geldik değil mi? Bugün benim de çok yorgun bir günüm geçti. Ama insan aynı işi yapmayıp değişik değişik şeyler yapsa, mesela ne kadar yorgun olursam olayım, ne kadar rahatsız olursam olayım, bir ilmi bir sohbete iştirak ettiğimde geldiğimden gittiğim saate kadar ne hastalık ne yorgunluk kalıyor. Ta ki buradan çıktığımda ne kadar yorulduğumu anlıyorum. Yani insanın bulunduğu hali değiştirmesi, değişik şeyleri yapması insana ne yapıyor? Güç veriyor enerji veriyor. Ama burada değişik derken o zamanı ya biraz şunu yapayım, biraz bunu yapayım derken boş, malayani sana fayda vermeyen şeylerden uzak durman gerekiyor. Yani burada ben eğleneyim, ben tatil yapayım derken buradaki senin e, vaktini öldürmen veya sana yük olacak şeylerle uğraşman değil. Bunun tehlikesi ne? Ka'ab bin Malik olayını hatırlıyor musun? Evet. Ka'ab Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sevdiği sahabelerden nedir? Birisi sefer düzenleniyor ben diyor hazırlanırım. Çarşıya gidiyor geliyor. Hiçbir hazırlık yok. Ordu hazırlanıyor yola çıkıyor. Olsun diyor. Ben geriden onlara ne yaparım? Yetişirim. Sadece gaflet. Ne kadar samimi, yürekli, mücahit birisi bir kafleti onun hakkında ayet inmesine kadar ne yapıyor? Gidiyor. Sahabeler 52 gün konuşmuyor. Selam veriliyor, selamı alınmıyor. Şimdi kafleten, cemaati terk eden Müslümanlardan uzak duran bir insana tecrid etmek için selam verse almasak ne yapar? Hı? Ne yapar? Ulan selamına mı ihtiyacım var? Dert çeker gider. Çünkü pamuk ipliğine bağlıysa ama Kat bin Malik gitmiyor. Ve o vaziyetteyken kafirler, müşrikler, Müslümanların içindeki en ufak bir şeyi nasıl değerlendiriyor? Bakın. Bugün teknoloji şu bu var ama o gün o da yok. Hemen tüccar kılığında o zamanki Rumların büyüğü birini gönderiyor. Medine'de geliyor, kimi araştırıyor? Kâb'ın. Buluyor, duydum ki diyor, efendin sana ediyormuş. Allah seni dünyaya zulmedesin diye göndermedi ki. Onların içinde huzurun yok mu? Gel bizim içimize. Kâb ona da iltifat etmiyor. Ve Allah Azze ve Celle, yeryüzünün diyor, o kadar genişliğine rağmen, onlara dar gel o yeryüzünün genişliği Müslümandan kaçan, görmek istemeyen insanlara bol geliyorsa, o işlediği günahındandır. Vaktini çarçur ettiği içindir. İlim meclislerinde gözü olmadığı içindir. Ama tevbe ettiği zaman, bu sefer halpler birbirine ne yapar? Yanaşır. Çünkü insanın işlemiş olduğu o boş vaktindeki Yaptığı kıybet, dedikodu, tecessüs bir şeyler ekmeği koparttığınızda nasıl aynı yere yapıştıramıyorsanız Müslüman'ı Müslüman'dan iteklemeye başlar. Müslüman'ı gördüğünde ya abi ben bunu hiç sevmiyorum. Şeytan görmüş gibi oluyor. Öbür Müslüman'a soruyorsun. Aynı şeyi o da ona söylüyor. İkisi de günahta yarıştığı için İkisi de sevapta yarışsa bu insanların dinimize göre müminler kardeş mi? Kardeş. Ne olursa olsun hoşlanmadığına değil. Allah Resul diyor ki kardeşini çok mu seviyorsun? Hoşlanmadığını görme. Sevecen huylarına bak. Onun adını andığında gönlün ferahlasın diyor. İçin açılsın diyor. Şeytan iki tane Müslümanın kardeş olmasını ister mi ya? İstemez. Sahabelerin aslı saadeti yaşamaları, onların bir arada durmaları, birçok şeyleri başarmaların altındaki yatan ne biliyor musunuz? He? Onlar geceyi, karanlığı hiç sevmezlerdi. Niye? Kardeşimden ayrı düşüyorum diye karanlığı sevmezlerdi. Sabahı iplen çekerlerdi. Hatta yolda yürüyorlar, Aralarına bir kaya geldi şöyle. Selam Aleyküm. Kayadan toplanınca yine selam Aleyküm. Hep birbirlerine ne yapmışlardır? Selam vermişlerdir. Yani Allah'ın rahmeti, bereketi esenliği senin üzerine olsun. Benden sana zarar gelmez. O da ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatı diyerek benden de sana gelmez. Ne elimden ne dilimden ne gönlümden diyerek ne yapmışlardır? Kardeşliği tesis etmişlerdir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden iki haslet var diyor. Sizi de silah Neydi bunlar? Kindarlık ve hasettir. Bu ikisinin neden olduğunu hiç kimse anlamaz biliyor musunuz? Şeytani huyla. Bu bir yülgüdür diyor. Saçı tıraş eder demiyorum diyor. Dini tıraş eder. Siz iman etmeden cennete Giremez. giremezsiniz. Birbirimizi sevmeden iman etmiş sayılmazsınız. Birbirinizi sevecek bir hasret öğreteyim mi? Aranızda selamı yaydırın. Hepinize selamünaleyküm ve rahmetullah'ın ve bereket. Allah hepimize hayır versin. Selamın Müslüman üzerindeki tesiri çok fazladır kardeşler. Hatta iki kişi küs. İlk selamı veren ne yapıyor? Hayır. Alıp götürüyor. Kazanıp götürüyor. Ama biz bunu yapmaktan bile aksiz. Vallahi billahi tallahi Müslümanım diye gezen adamın karşısına dikiliyorum. Selamı veriyorum. Şöyle bakarak gidiyorum. Aleykümselam ve rahmetullah ve rekat ediyorum. Çekiyorum, gidiyorum bir Müslüman bu hale gelmişse oturup halini bir ne yapması lazım? Çekileceğim vermesi lazım. Selam verildiğinde bitmiştir olay. Benden sana zarar yok diyorsun. Bitti. Ha, öbürü diyor ki benden sana zarar var ama diyor. Onun için selamını ne yapmıyorum? Almıyorum. Alamıyorum. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah kendisinden razı olsun. Aslı saadetten sonra çok karanlık günler oldu, büyük fitneler oldu. Bu fitnelerin akabinde kısa bir dönem de olsa yine bir aslı saadet dönemi yaşandı. Kimin zamanında? Ömer bin Abdülatiz zamanında. Allah kendisinden razı olsun. Bakın onun bir sözünü aldım. Ömer'in torunu çünkü Müslümanın eğlenmesinde ve şaka yapmasında bunu adet ve ahlak haline getirerek ciddi olunması gereken yerde şaka yapmadıkça ve ibadet vaktinde boş şeylerle uğraşıp eğlenmedikçe hiçbir sakınca yoktur. Diyor. Abdullah bin Mesud da diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Sıkılmamızdan korkarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim halimizi gözetmesi gibi ben de sizin vaaz ve nasihat edebilmenim için birçok vaktimizi gözetlemekteyim diyor. Uygun halinizi gözetlemekteyim diyor. Fakat zikir ve ciddiyet aralarını daraltmak, oyun ve eğlence vakitlerini genişletmek, ilim ve vaaz meclislerinde bulunmamak için bu nasları öne sürmek çarpık bir anlayıştır. Yani 40 dakika, 30 dakika mesela beni eleştirdi geçen hafta bugün misafirim var gelemiyorum diyen bir arkadaş ya abi 30 dakikayı geçme yani kimse anlamıyor sen niye zorluyorsun insanları bir saati geçiriyorsun şöyle anlatıyorsun böyle anlatıyorsun diye bir arkadaş eleştirdi ben seslenmedim hatıp sohbette en son adam can kulağıyla dinleyene kadar sohbeti ne yapar sürdürür sen sabit bir düşünceye sahip olabilirsin ama sohbet eden insan oraya gelen her şahsı ne yapmak zorunda? Değerlendirmek zorunda. En son adam ayakta kalana kadar canı gönülden dinliyorsa ben ona vermek istediğim şeyi ne yapabilirim? Vermek zorundayım. Sen de Sübhane Allahümme ümmet dediğinde uyanırsın. Bu kadar basit. Ben dokanıyorum düğümüye zaten uyan diye. Değil mi? Evet. Burada anlatılmak istenen şu, Sohbet ortamı yarım saat gevezelik, geyik yapma, boş vakitler bir saat bu olmaz. Bu çarpık. Eğer bir saat o geyik insanı sıkmıyorsa, gözleri faldaşıysa, böyle çok rahat dinliyorsa o zaman bu adam iki saat sohbet dinler. Doğru mu? Ben öyle düşünüyorum. Yani öyle olması gerekir diye düşünüyorum burada anlatılmak istenen İbn-i Mesud'un söylediği söz bu. Eğlenceden konuşurken zihinlerde onun kuralsız bir davranış, metotsuz bir fiil olduğu, hiçbir değere ve fazilet ölçüsüne uymadan eğlenilebileceği düşüncesi uyanabilir. İşte burada mutlaka Selefi Salih'inin eğlencesini bu alandaki uygulamasını öğrenmek gerekir. Selefimiz nasıl eğlenirdi? Bakın İbni Mesud, Allah kendisinden razı olsun, şu sözüyle eğlenmenin gereğine dikkat çekiyor. Diyor ki, kalpleri rahatlatın çünkü kalp zorlanırsa kör olur. Yani tebessüm edin, güldürün, şakalaşın. Sahabeden birbirini köle diye satanlar vardı arkadaşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birisi geliyor bir şey istiyor. Sen şu gözünde boz olan herifin diyor karısı değil misin? Kadın kızıyor. Benim kocamın gözünde boz yok diyor. Her insanın gözünde ne vardır? Aklık vardır diyor. Birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü bana deve verir misin? Şuna bir deve yavrusu verin diyor. Ben yavruyu ne yapayım diyor. Deve istiyorum. Muhakkak her deve bir devenin yavrusudur diyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam Adamın işini de görüyor ama nakife yapıyor. Yani kalple halden hale değişirse ne yapıyor? Güzeliyor. Mesela Osmanlı'da iki sene kasaplık yapan adama üçüncü sene ne iş yaptırıyorlar? Bahçıvanlık. Yoksa gör, gözünü kambiriyor adam. Yani artık her şeyi boğazlanacak mal olarak görmeye başlıyor ki ama bahçıvanlık yaptığında adam yumuşuyor da yumuşuyor. Ota birisi bastı mı ona derleniyor şimdi. Çünkü onları seviyor. Onlarla konuşmaya başlıyor. Ama gasaplığa devam et adam fıtratı bozuluyor. Evet. Allah kendisinden razı olsun. Ali de şöyle diyor. Kalpleri dinlendirin. Onlar için ilgi çekici hikmetler arayın. Çünkü beden nasıl yoruluyorsa Kalp de yorulur diyor. Düşünün şimdi kalp hep aynı şeyleri düşünüyor. Dünyalık, kadın, çocuk bunlar yorulur. Ahiret, cennet, huriler, Allah'ın cemali, çarşıları. Yani bunları düşündükçe ne yapar insan? Bir rahatlar. Mesela düşünün bir hayal duygusu. Yani Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği fıtri hasletlerden. Tek tek analiz edin. Ya ne işe yarıyor? Adam hapiste. Kaç yıl yatacağı belirsiz. Veyahut askerde. Veyahut gurbette. Elin atıyor şimdi. Hayal kurmaya başlıyor. Evdeyim. Sevdiğimin yanındayım. Anamın yanındayım. Babamın. Hala bir bakıyor... Ne kadar rahattir. Çünkü ruhen nereye gitti? Başka bir yere gitti. Sıkıntılarından, o monoton yaşantısından ne yaptı? Kurtuldu. Hemen Allah'a hamd ediyor. Böyle çeşit çeşit huy verdiği için. Hani hocanın dediği gibi hoca bir gün ağacın altında otururken kafaya ceviz düşmüş. Elhamdülillah demiş. Ama kafa şişmiş. Allah. Yanındaki demiş ki ya hoca ceviz düştü. Elhamdülillah dedim. Bostan tarlasıymış orası da. Hoca demiş şu karpuzlar burada yetişse kafama düşseydi ne olacaktı demiş. Yani hamd edecek zaman da bulamadım demiş. Onun için insanın değişik değişik ortamlara kendisini alıştırması her zaman ne yapıyor? Hayır getiriyor. Çünkü beden yorulduğu gibi kafada ne yapıyormuş? Yoruluyormuş. Allah kendisinden razı olsun. Ebu Derda, kim biliyor musunuz Ebu Derda? Dostum bana şunu dedi, dostum bana böyle dedi diye dostum diye hitap eden üç sahabeden bir tanesi. Biri Ebu Zer, biri Ebu Derda, biri de Ebu Kureyye. Üçü de hep dostum diye Allah Resul'dan bahseder. Allah onlardan razı olsun. Onun da çok güzel bir sözü var. Ben kalbimi hakta daha kuvvetli olması için Mubah olan eğlenceyle dinlendiriz diyor. Evet. Evet kardeşlerim ilk Müslüman neslin hayatında eğlencenin yer aldığını söyledikten sonra kendi kendimize şu soruyu bir soralım. Niçin eğleniyordu bu adamlar? Boş vakitten sıkılmanın ya da bıkkınlığın bir yansıması mıydı? Çok mu vakitleri vardı? Asla. Onların eğlencesi ciddiye hazırlanmak üzere nefislerini sakinleştirmek içindir. Bizim gibi nefsini öldürmek için değil. Bizde bakın birisi maça başlar bırakmak bilmez. Bilgisayarı koyarsın önüne kalkmak bilmez. Hele çocuklarımız telefonu ver elini kafayı kaldırmak bilmez. Peki bu çocuklar bu ahlakı kimden aldı? Hı? Kimden aldı? Peki bu çocuklarımızı bir çizgi filmin eğittiği gibi anne baba olarak eğitebiliyor muyuz? Televizyonun yapmış olduğu hocalığı siz yapabiliyor musunuz çocuklarınız? Öyleyse o aslı saadetteki insanların eğlence anlayışını güzel yakalamak gerekir. İnsanın yaratılış gayesi olan Allah'a Azze ve celle'ye ibadeti yerine getirmek üzere daha kuvvetli bir çalışma, daha yüksek bir gayret elde etmek için onlar gönüllerini dinlendirirlerdi. Onların düşüncesindeki eğlence, elde etmek için çalışacak bir gaye ya da yolunda vakit ve para harcanacak başlı başına bir hedef değildi kardeşlerim. Çağdaş eğlence anlayışı şahsiyet bozukluğuna, şeriat hükümlerinin sulandırılmasına ve şeriatın kabul etmediği bir değersizliğe ve alçalmaya yol açmaktadır. Bu çağdaş eğlence anlayışının eğlenceyi Başlı başına bir hedef ve gaye edilmesinin sonucu. İnsan başıboş bırakılmamıştır. Dünya hayatı da bir eğlence değildir. Sizi sakar cehennemine sokan neydi? Biz dünyaya dalanlarla dalandık diyor. Allah hiçbir şeyi boş ve abes yaratmamıştır. Ne yaratmışsa mutlaka bunun bir yaradılış sebebi vardır. Hiçbir şey abes değildir. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İlk Müslüman neslin anladığı eğlence, gölgesinde kişilik sıfatlarının bina edildiği yüce değerlere hizmet eden kıymetli bir araçtı. Bedenleri kuvvetlendirme, ahlakı güzelleştirme, erkekliğe ve ciddiyete alıştırmak, ilim ve amel ufukları açma, yarışma, bedenleri geliştirme için güreş yapma, atıcılığı öğretmek için ok atma ve yüzme öğrenme. Yani hem eğlence, hem vakti geçirme, hem de sana lazım olan şeyleri öğrenme. Yani hem bedeni güçlendiriyorsun, hem kafayı güçlendiriyorsun, hem de Allah yoluna kendini ne yapıyorsun? Hazırlıyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemiz ile ne yapmıştır? Yarışmıştır. Her sefere çıktığında kura ile eşlerinden birini almıştır. Ayşe annemizden sefere çıktığında ne yapardı? Yarışırdı. Bazen Allah Resulü geçer, bazense Ayşe annemiz geçerdi. Evet, Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Yine Ömer bin Abdülaziz diyor ki, Allahu Teala'nın kitabından bahsedin, Onunla ilgili konuşmak üzere oturun. Yorulduğunuzda ise yiğitlerin sohbetinden anlatın. Onların yiğitliğini, cesaretini insanlara anlatın. Vaktinizi bunların anlayı hani çizilir. Hatırlıyor musunuz? Size bir vaka okumuştum cihat dersinde en son bir çocuğun şehadetiyle alakalı. Gönülleri dinlendirmediniz. Gönülleri böyle heyecanlandırmadı mı? Allah yoluna insanların kalplerini doldurmadı mı? Bu tür vakalar her zaman insana ne yapar? Hayır kazandırır. İlk Müslüman neslin eğlencesi hiçbir zaman boş değildi. Bilakis bir takım maslahatların ve faydaların gerçekleştirdiği bir eğlenceydi. Hiçbir zaman eğlence başkalarının alayını gündeme ne Getirmemiştir. Müslümanları ayıplamayı Laf taşımayı, gıybeti, yalanı, iftirayı hiçbir zaman içinde bulundurmamıştır. İçerisinde dünyevi ve uhrevi hiçbir fayda bulundurmayan eğlence insanın ömrünü faydasız şeylerle başıboş geçirmesinden kaynaklanır. Caddelerde, çarşılarda dolaşma, insanların hallerini araştırma, kahvelerde yol kenarında oturma Mibah olan eğlenceden değildir. Şeytanın dolaştığı yer neresi? Çarşı, çarşı pazar, yol kenarları, Buralar ne yapar insanı? Her zaman günah sokar. Her zaman. İslam'ı eğlence, herhangi bir eğlence gibi değildir. Bilakis her türlü bayalıktan İslam'ı ahlakın dışına çıkmaktan uzak olmalıdır. Erkeklerin kadınlarla bir arada bulunmasından, haram bakışlardan veya daha büyük şer'i muhalefete yol açacak durumlardan eğlencenin korunmuş olması gerekir. Şimdi birisi karısını birinin kolunda görse, onların ikisi böyle hop hop hoplatsa zıplasa, bütün vücut hatları bir araya gelse, ne yapar kocası gördüğünde? He? Başlar onu vururum demeye. Ama kimi yerde davul zurna çalar, Kimi yerde dümbelek çalar, kimi yerde piyano çalar. Dans edebilir miyim? Tabii. Halay çekebilir miyim? Tabii. Bir de alkışlar. Ne kadar güzel oynuyor. Ne kadar güzel dans ediyor diye. Şeytan ortamı ayarladığında her şey ne oluyor? Mübah oluyor. Ama aynı erkekle kadını başka bir ortamda aynı şekilde sarılmış görse adamın kan beynine sıçlıyor. Ama öbür ortamda o da bir başkasının karısıyla aynı hareketi yaptığı için onun sarhoşluğunda kendi karısını ne yapmıyor? Görmüyor. Kendi çocuğunu ne yapmıyor? Görmüyor. Onun için eğlence dediğimde eğlence seni isyana cehenneme sokacak. Eğlence ne yapmayacak? Olmayacak. Aksine senin karakterini, senin neslini, senin geleceğini ne yapmayacak? Batır. Ümmetin selefi, nefsin istekli ve isteksiz olduğu anların varlığını bildirir. İbn Mesud şöyle diyor, Şüphesiz kalplerin bir istekliliği ve yönelişi, bir durgunluğu ve isteksizliği vardır. Onları isteklileri ve yönelişleri anında yakalayın, durgunluklarında ve istekli olmadıklarındaysa bırakın. Diyor. Fakat onlar, nefsin eğlence anında Allah'ın hukukunu ihmal etmesine, Müsaade ne yapmazlar? Etmezler. Evet, Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Namaz vakitlerinde eğlenmek yoktur. Bu Allah'ın hukukunu çiğnemektir. İş vakitlerinde eğlenmek de yoktur. Bu da insanların hukukunu çiğnemektir. İslam ümmetinin hayatında eğlence sabah akşam yaptığı hayattaki her şey değildir ciddi işlere ve başka görevlere tecavüz etmeyecek şekilde belirli bir ölçüde eğlenmektir. Çünkü insanın ömrü günlerinin boş eğlenceler ve batıl şeylerle ziyan edilmesinden daha yüce ve daha değerlidir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu dört şeyin hesabı verilmeden ayaklar mahşerde ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Hepimizin bir ömrü var değil mi? Evet. Ömrünü nerede geçirdin? ameli salih mi oldun? Ameli salihmiş dedin. Malını nereden kazandın? İsraf mı ettin? Cimrilik mi yaptın? Saçıp savurdun mu? Sadaka infak yaptın mı? Yedirdin mi? İçirdin mi? Ve ilminle ne yaptın? Gençliğini evet. nerede tüketin? Bunu herkes ferd olarak verecek kardeşler. Ferd olarak bu verilmeden insanın ayağı ne yapmayacakmış? Allah'ın huzurundan ayrılmayacakmış. Bakın mesela yediğin, içtiğin, giydiğin bunun hesabını vereceğim diyor. Neyinkini vermeyeceğim? Yedirdiğin, içirdiğin ve giydirdiğin. Öyleyse kardeşlerimiz namaz kılarken birinci rekatta zamlı suru olarak neyi okudular? Bakaranın ilk başını değil mi? O müminlerin vasıflarını ne diyor meal olarak? Onlar Allah yolunda hem ye hem de infak ederler diyor. Onlar kayba iman ederler diyor. Evet. Rabbim hayır versin kardeşlerim. İnsanın ömrü muhakkak ki demek ki çok değerli Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin karpuz kabuğu atarak şakalaştıkları sabit olmuştur. Fakat işler ciddi olunca işte onlar gerçek erkeklerdir. Yani birbirlerine karpuz kabuğu atarak şakalaşmışlar ama iş ciddiye bindiğinde herkes ciddiyetini ne yapmış? Takınmıştır. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Seleme bin Abdurrahman rivayet ediyor. Ali sallallahu aleyhi ve ashabı bozulmuş ya da ölü gibi davrananlardan değildi. Oturduklarında şiirler söyler. Bazen cahiliye'deki yaptıkları, meseleleri anlatırlar, gülerlerdi diyor. Onlardan biri dini ile ilgili bir işe çağrılırsa hemen dikkat kesilirlerdi. Yani ciddiyete ne aparlardı, takınırlardı diyor. Hatta sahabeden birisi diyor ki benim babamın bir taptığı put vardı diyor. Babam diyor her gün diyor sabah akşam ona en güzel yiyecekleri getirirlerdi diyor. Ben bunaldım oğlum ben öldürürseniz ne yapacaksınız? Babam diyor en güzel yiyecekleri götürüp putun önüne koyardı diyor. O gidince diyor bir it diyor gelirdi onları yerdi putada işver giderdi diyor. Anlatıyor anlatıyor gülüyor. Ömer bir gün anlatıyor. Diyor ki biz diyor bir yerde konduğumuzda diyor devenin ayağını açardık. Kuma diyor devenin üstünü sağardık. Sonra diyor onu şekil yapar put yapardık. Orada oturduğumuz müddetçe ona tapar giderken deper giderdik diyor. Bunları anlatıp ne yapıyorlar? Gülüyorlar. Yani onların eğlenceleri hep bu tipti. Boş şeyler değil, birbirlerini ne yapıyorlardı? Hazırlıyorlardı. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da çok şakacı birisiydi. Hep latife ederdi ama ciddiyetini ne yapmazdı? Bozmazdı. Ama şaka bile söylese <gülüyor> Asla yalan ne yapmazdı? Söylemezdi. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Şaka yapan bu şahsiyet yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın gece kalkar ayakları şişene kadar ne yapardı? Namaz kılar. Şaka yapan bu şahsiyet. Gece ibadetini ne yapmazdı? Ehmat et. Evet. gündüzü oruç tutar Allah yoluna cihattan hiçbirinden geri ne yapmazdı? Sormazdı. Canını ve malını cömertçe Allah yoluna feda etmeye hazır bir şahsiyet. Ama şakacıydı. Ama o şakası hiçbir zaman ciddiyetini, karakterini ne yapmazdı? bozmaz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gören hiç kimse korkmazdı. Onun yüzünü gördü mü hemen bir güven gelirdi. Ve derdi ki ilk defa gören bir adam bu surat asla yalan söyleyen bir insanın yüzü değil derdi. Böyle bir ne yapardı? Güven verirdi. Allah bizi o yolda gidenlerden eylesin kardeşlerim. Evet. Eh, Fırat hoş geldin. <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyetinin eğlence ve şakalaşma yönlerine ışık tutarken ışığı daha kuvvetli yapmamız ve onun şahsiyetinden başka sayfaları da uzun süre okumamız gerekir kardeşlerim. Yol birdir. Bir şahsiyet parçalanmaz ve bütün alınması gerekir. Ama günümüzdeki insanlara bakın kimi cübbesini almış, kimi sakalını almış, kimi takketini almış, kimi şalvarını almış bütün alınmadığı müddetçe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlaşılması mümkün değil. Bütün olarak ele almanız gerekir. Evet. O şaka yapmakla birlikte uzun uzun ibadet edendi, huşuluydu. Çokça ağlardı. Ve Allah'a boyun eğerdi. Dili zikirden hiç yorulmazdı. Aklı düşünceden ve tefekkirden hiç geri kalmazdı. Ve aleyhissalatü vesselam şüphesiz Rabbinin senin üzerinde bir hakkı, nefsinin senin üzerinde bir hakkı, ailenin senin üzerinde bir hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını ne yapın? verim derdi. Allah beni ve sizleri korusun, mübarek eylesin kardeşlerim. Allah hepimizi başarılı kılsın. Verdiği nimetlere hakkıyla şükreden samimi kullardan eylesin. Amen. Nefsime de, sizlere de Allah'tan gereği gibi korkmanızı tavsiye ediyorum. Son bir kısa bir not e, nasihat etmek istiyorum. Kardeşlerim, biliyorsunuz çocukları olan, tatile giren kardeşlerimiz var. Boşluğun tehlikesi çok büyüktür. Ebedi boşluk olarak kalabilir hayır ya da şer, mutlaka bir şeyle bu boşluklar dolar. Allah için her evi bir medrese yapın. İş yerinizi bir medrese haline getirin. Çocuklarınızı ona buna göndererek şunu eğitsin, bunu eğitsin. Bir başkasından hiçbir şey beklemeyin. Bakın alimlerimiz ne diyor? Otur yavrum şöyle. Çocuk diyor, yedi yaşına kadar bir fesleğendir diyor. Onu koklarsındır Sonraki yedi yaşına kadar o diyor sana itaatkâr bir hizmetçidir diyor. Ne dersen yapar. Sonraki yedi sene diyor nedir? Sana vezirdir diyor. Yardımcıdır. Sonraki yedi sene ise ya sana vefakâr bir dost ya da senin can düşmanındır. Diyor. Evet. Siz bu dönemleri güzel bir şekilde doldurursanız, tatil diye çocuğunuzu boş bırakırsanız ya hayra gidecek ya da şerre gidecek. O hayra giderse sen kazanacaksın ama şerre giderse sen kaybedeceksin. Allah hepimize hayır versin. Uzmanlar araştırmışlar suç oranının ve ahlaki sorunların işsizlikle ve boş vakitten zirveye ulaştığında olduğunu ve arttığını söylemişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam boş adamın kafasında 40 tane şeytan dolaşır diyor. Bunu Lazlar şöyle bir atasözüne çevirmişler. Boş adamın kafası şeytanın çalışma odası demiştir. Onun için insanı taşıboş ne yapmayacaksın bırakmayacaksın Boş vakti değerlendirmede kullanılacak araçlardan en güzeli nedir? Nafile ibadetlerdir. Nafile oruçlardır. Kitap okumaktır. Salih insanlarla birlikte vakit geçirmeye çalışmaktır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Rabbim hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Ömer bin Hattab'ın bir sözüyle sohbetimi noktalamak istiyorum. Şüphesiz diyorum bu elleri, o seni günah ile meşgul etmeden önce sen o elleri ibadetle meşgul et. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente, estağfurke ve etubile. Velhamdülillah herhalde.